Sevgili dinleyicilerimiz merhaba e, İkinci okuduğumuz şeyler programını yapıyoruz Ve bu program e, Füsun Akatlı'ya ayırdığımız bir özel program olacak Bu program ve diğer programlarımız için korayonur.gmail.com adresine e-posta gönderebilir ve yayın yaptığımız muharrir.blogspot.com sitesinden yorumlarınızı yapabilirsiniz Mayıs ayının son gününde yani 31 Mayıs 2011'de Doğuş Üniversitesi'nde muhteşem bir olaya katıldım. 2008'in Temmuz ayında kaybettiğimiz felsefeci, dramaturk ve eleştirmen, e, akademisyen ve aynı zamanda aktivist e, bir hoca olan Füsun Akatlı adına düzenlenen bir sempozyuma katıldım. Füsun Akatlı'nın çok gönlü aydın, Rikiminin, e, layıkıyla anlatmak için kızı Zeynep Altıok Akatlığı'nın düzenlediği bu sempozyum 3 e, ana başlık altında toplanmıştı. Bunlar felsefe, tiyatro ve edebiyattı. Ben de bu harika günü e, sevgili dinleyicilerimizle paylaşmak adına Füsun Akatlı ile ilgili özel bir program yaparak bu sempozyumla ilgili bazı kayıtları e, paylaşmaya karar verdim katlı ile ilgili olarak yapılan bu önemli sempozyumun e, ilk bölümünü felsefe başlığı al, başlığı oluşturuyordu e, felsefe konusunda e, konuşmaları yapan e, notlarıma bakayım yanlış yapmamak için felsefe konusundaki konuşmalar için 4 e, isim 4 <gülüyor> isim e, oraya e, çağrılmıştı. Oturum Başkanı olarak Hilmi Yavuz, Profesör Doktor Ahmet Arslan, Profesör Doktor Kurtuluş Dinçer ve Doktor Oruç Aruba, Füsun Hüsün Akatlı'yı bizim Füsun hocamızı felsefeci yönüyle bizlere tanıtmak adına ilk bölümü felsefe başlığı altında bizler için paylaştılar. Hilmi Yavuz Füsun Akatlı'nın edebiyata ve tiyatroya bakışında felsefenin nasıl bir rol oynadığını bakın nasıl açıkladı. Benim e, anladığım kadarıyla e, Füsun bir felsefeci kimliğiyle, felsefenin bu öğretici ve alçak gönüllü olmayı e, telkin edici yanıyla edebiyata ve tiyatroya e, önem vermiştir. Füsun Akatlı'nın felsefeye katkısını onun yazar ya da derleyen olarak ortaya koyduğu eserleri bağlamında Ahmet Arslan bakın nasıl değerlendiriyor. İki grup eserler olduğunu söylemekte bir mahsur yok. Yani daha ziyade felsefeyle ilgili denemelerin içerisinde toplayan eserler. Bir de içinde tabii ki felsefeyle ilgili bazı yazılar olmakla birlikte diğer sözünü ettiğimiz bildiğimiz alana ait yazılarını içerisine toplayan meseleler. Mesela işte, İçin Diyalektik içerisinde felsefe ile ilgili yazılar daha ağırlık taşıyor. Nihayet, nihayet demeyelim, ikinci olarak bu İçin Diyalektik'teki felsefe ile ilgili yazılarını daha özellik bir araya topladığı pusulamış felsefe, bu da açık bir şekilde zaten felsefe ile ilgili yazılar. 99 yılında yayınlamış olduğu sis lambası da Aynı şekilde ile ilgili kitapları grubu içerisinde. Ahmet Arslan, sözlerine Füsun Akadın'ın hocası olan Nusret Hızır'ın yazılarını 3 kitap halinde derlemesini değerlendirerek devam etti. Bu yazılarını, çalışmalarını Sret Bey'in 3 kitapta top toplamış olması önemlidir. Benim için çok önemli. Bir taraftan hocasını seven, onun adını yüceltmek isteyen, hatırasını yaşatmak isteyen bir öğrencinin, ahlaki bakımdan ilgiye layık, kardeşi bir davranışının ifadesi olması bakımından önemlidir. Daha önemlisi Nusret Bey gibi, Cumhuriyet dönemi Türk felsefe hayatının en önemli temsilcilerden birisinin, hatta özür dileyerek söylüyorum, benim için en önemli olan birisinin,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 İkinci olarak söz alan Kurtuluş Dinçer ise Füsun Akatlı'nın akademik kariyer macerasındaki yolculuğuna değinerek bu yolculuğun Füsun Akatlı'nın tutarlı bir yolda yürünerek yapıldığına vurgu yaptı ve örneklemeleri onun tezlerini takip ederek yaptı. Kurtuluş Dinçer, Füsun Akatlı'nın felsefe formasyonuna sahip olmasına rağmen ...tiyatroya ve edebiyat alanların... ...tiyatro ve edebiyat alanlarında... ...çok önemli çalışmalar yapmış olmasını da... E, ...vurguladı. E, ve bu vurguyu... ...şu sözleriyle yaptı. Ben her zaman şunu savunuyorum. Ömür boyu... E, ...felsefe uğraşılmaz. Yani ömür boyu... ...Aristoteles'te şu, Platon'da bu... ...Kant'ta şu diye oturup... ilmi tete bu yapılmaz. Yani...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 Oruç Aroba ise biraz daha farklı bir yaklaşımla Füsünak Atlı'ya bir arkadaş yaklaşımıyla e, baktı ve bizde Füsünak Atlı'yı öyle paylaştı. Füsünak ile ilgili deneyimlerini o şekilde paylaştı. E, Füsünak Atlı ve Metin Altuğuk e, Altuğun e, kızı olan Zeynep Altuğuk Akatlı e, üzerinden Füsünak Atlı ve Metin Altuğun evi Hakkında bakın bizi nasıl bilgilendirdi. Ben pazar günleri mantı yapardım. Ondan sonra... ...küçük Zeynep... ...daha önce hiç mantı yememişti. Anlaşılan. Onun için... ...daha tanıdık... ...kendi evinden daha tanıdık... ...bir kavramla özdeşleştirmişti. Mantık derdi. Evet. Thank you. Tekrar merhaba e, okuduğumuz şeyler dinleyicileri. Füsun Akatlı özel programımızdayız. E, ikinci bölümümüze geçtik. Biliyorsunuz bu programda Füsun Akatlı'ya saygı ana başlığı altında... ...anlatı, metinler arasılık ve iletişim sempozyumu üzerinde duruyoruz. Bu sempozyumla ilgili kayıtları sizinle paylaşıyoruz. E, Füsun Akatlı daha önce de belirttiğimiz gibi... E, üç büyük alanda çok önemli işler yapmış bir Aydın. Ee, bu üç büyük alan nedir? Bu üç büyük alan felsefe, tiyatro ve edebiyattır. Zaten formasyonu felsefe, felsefe eğitimi almış bir Aydın. Sonradan tiyatroya ve edebiyata yöneliyor. Tiyatroda bir hoca olarak, bir bir dramaturk olarak, yani tiyatronun bilimini yapan birisi olarak çalışıyor. Sonra da edebiyatta bir eleştirmen olarak, bir edebiyat, bir dilci olarak, bir dil, bir e, e, dil adeta felsefecisi olarak e, çalışmalarına devam ediyor. Bu üç büyük alanda çok da büyük bir yer kaplıyor. E, Füsun Akatlı tiyatro e, başlığı altında da bu sempozyumda e, incelendi, e, irdelendi ve anıldı. E, Füsun Akatlı'nın tiyatro başlığı altındaki bu An, anılma e, kayıtlarını da şimdi sizinle paylaşacağız. Programımızın bu ikinci bölümünde tıpkı sempozyumun da ikinci bölümünü oluşturduğu gibi bizim programımızın da ikinci bölümünü bu kayıtlar oluşturacak. Kimler vardı e, işin tiyatro kısmında konuk olarak? E, yine Füsun Akatlı için çok önemli bir isim olan e, yıllarca birlikte çalıştığı Seçkin Selvi. Ee, ...bu konuşmaya başkanlık yaptı. Onun konukları diyebileceğimiz... E, ...yine önemli isimler... ...Tilbe Saran... E, ...bildiğiniz gibi... ...Tilbe Saran önemli bir oyuncu... ...ve... E, ...önemli bir... ...tiyatro insanı... E, ...yine önemli bir... ...tiyatro insanı bir akademisyen... ...adeta Türkiye'deki referanslardan... ...bir tanesi olan... Profesör Doktor Sevda Şener, Yine Füsun Akatlı'nın çok yakın arkadaşı olan Sevda Şener ve Füsun Akatlı'nın son dönem öğrencilerinden olmuş yıldızı kesinlikle parlamakta olan öğrencisi Yiğit Sertdemir bu konuşmada yer aldılar. Şimdi Seçkin Selvi'nin hem açılış hem de Füsun Akatlı ile ilgili sayabileceğimiz hem de açılış için sayabileceğimiz konuşmasından bir bölüm almak istiyorum. Seçkin Selvi e, Füsun Akatlı'yla çok uzun yıllar çalışmış. Onunla hem arkadaşlık hem de iş arkadaşlığı yapmış. Onun hayatında hem Füsun Akatlı'nın hayatında kendisi çok önemli bir yer e, sahibi olmuş. Hem de Füsun Akatlı'nın kendisi hayatında çok önemli bir yere sahip olduğu e, bir tiyatro eleştirmeni bir çevirmen e, onun Füsun Akatlı'yla ilgili Neler söylediğini bir kulak verelim. Füsun'un Ankara'dan İstanbul'a taşındığı süre içinde aynı çatı altında yıllarca ders verdik. çeşitli tiyatro dallarındaki seçici kurullarda birlikte çalıştık. Birlikte yüzlerce oyun izledik. O nedenle tiyatro penceresinde, penceresinden Füsun Akatlı'dan çok Füsun Akatlı penceresinden tiyatro yaklaşımının en yakın tanığıyım. Profesyonel tiyatrocu olmamasına karşın, yani e, tiyatro eğitimi almamış ya da tiyatroyu uğraş olarak baştan seçmemiş olmamasına karşın, bütün bu nitelikleriyle çok başarılı bir tiyatro eğitimcisi, çok başarılı bir dramaturg oldu. Edebiyat eleştirmenin yanıyla olduğu kadar, dünyaya baktığı pencere nedeniyle de, oyun yorumlarında her zaman doğruyu yakaladı. Sadece oyun yorumu değil, sahne üzerinde oyunculardan dekor kostüme, aksesuarlardan ışık ve müziğe kadar tüm ögeleri aynı anda izlemek, aralarındaki bağlantıları kurmak yetisine de sahipti. O nedenle dramaturgo olduğu oyunlarda hep bütünselliği yakalayabildi. Seçici kurullarda aynı yaklaşımla değerlendirme yapabildi. Ve aynı yaklaşımda sayısız öğrenci yetiştirdi. Evet, bunlar e, Seçkin Selvi'nin e, Füsun Akatlı'nın hayatında çok önemli olan isimlerden biri olan eleştirmen ve çevirmen Seçkin Selvi'nin Füsun Akatlı ile ilgili söyledikleriydi. E, Tabii bunu da şunu da belirtmek lazım. Ben burada e, bu kayıtların sadece küçük bir kısmını paylaşabiliyorum. Aslında çok uzun, bütün güne yayılan bir sempozyumdu. Ama kısıtlı süremiz içerisinde çok az bir e, bölümü paylaşabiliyorum. E, o yüzden buraları, bu bölümleri tadımlık olarak düşünmekte fayda var. Evet, Seçkin Selvi'den sonra ikinci konuşmacı e, Tilbe Saran'dı. Çok iyi tanıdığımız e, bir aktrist. E, tiyatro sanatı için çok önemli bir oyuncu. Çok önemli bir e, seslendirme sanatçısı. Sevdiğimiz de bir e, insan. Tilbesaran Saran, e, Füsunak Atlı'ya hayatının çeşitli yerlerinde dokunmuş bir kişi. Bakalım o Füsunak Atlı'yı nasıl anlattı sempozyumda. Küçücük yine tadımlık parçalarla kendisini size aktarmaya çalışalım. Sevdiklerimizi birer birer yitirdikçe yapıştığım elin hep elimde kaldı. Bene sözcüklerin uçan halısında Kaf Dağının arkasına götürdü. Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosundaki 9 yıllık serüvenimizde TRT Hayatımız Roman adlı ilk sahici kadın programını hazırlarken Bodrum'da, Paris'te ve hep çok sevdiğin, çok özlediğin, yitirilmiş inatla, ısrarla ı ile yazdığın İstanbul'unda elin hep elimdeydi. Evet. Füsun Akatlı'nın yine çok yakın arkadaşı olan ve Türkiye'de tiyatro deyince ilk akla gelen akademisyenlerden, kuramcılardan biri olan Sevda Şener'in konuşmasındaydı sıra. Tilbe Saran'dan sonra sıra. Sevda Şener de tabii Füsun Akatlı'nın çok yakın arkadaşı. Ta Ankara'da yaşadığı dönemlerden arkadaşı. Onunla hem yine iş arkadaşlığı yapmanın yanı sıra Füsun Akatlı kurucusu olduğu Editepe Üniversitesi tiyatro bölümünde e, Sevda Şener'i Ankara'dan getirterek orada hocalık, yani seminer dersleri anlamında e, hocalık yaptırtan bir isim de olmuştur. E, öğrencileri, Füsun Akatlı'nın öğrencileri Sevda Şener'le ile tanışma fırsatı yakalamıştır. Sevda Şener, e, Füsun Akatlı'yı yarı arkadaş, yarı iş arkadaşı olarak e, değerlendirdi ve bize Şöyle bir konuşma yaptı. Çok yönlü kişiliğinin e, tiyatro alanını gibi dar bir alanda bile olsa adını koymak, etiketlemek hiç kolay değil. Onun hep yazılarında, kişiliğinde, sözcük bul kullanmadaki ustalığı, akıl yürütmedeki o ferkanede zekası, bilgisi, e, yani işte bu lafta böyle söylenir, bu tanımda ancak böyle yapılır dersiniz. Yani hep imrenmişimdir. Ay, tam yerine oturttu, nasıl da buldu bu lafı falan diye. Şimdi bir kere hani disiplinler arası falan deniyor ya, felsefi formasyonu olan bir insan tiyatrodan ne bekler? Tiyatronun düşündürmesini bekler. Bu benim, benim kafama çok uyuyor. Çünkü bizim bir e e e ezeli tiyatro tanımımız vardır. Tiyatro ne yapar? E eğlendirir ve eğitir. Ya tiyatro eğlendirir tabii şeyler de öğretir insana fena değil belli bir düşünceleri söyler yetiştirir ama her şeyden önce düşündürür ben çok isterim yani, yani tiyatroda keşke ne düşündük insana dair ne keşfettik hangi gerçeği yeniden düşünme ihtiyacını hissettik Füsun'un yani e, talibesi olmadım o, o zaman herhalde siz vereceksiniz ama e, tahmin ediyorum ki derslerin de asıl üzerinde dur, durduğu bu olmalı ama geriye güzellikleri kaldı öğrencileri kaldı. onu yetiştirdiği öğrenciler. Şimdi bu hocalık böyle bir şeydir. Siz 10 kişiye geçirirsiniz. O 10 kişi kendiniz alanında 10-15 kişiye geçirir. Böyle dalga dalga büyüyerek gider. Tusun'un etkisi de, olabı etkisi de, yaptığı işlerde de, Yeditepe Üniversitesi'nde yaptığı işlerde sanıyorum öyle dalga dalga büyüyerek böyle TÜSÜ'na misini yaratacaktır mutlaka. Ona inanıyorum. Füsun Akatlı'ya saygı sempozyumunda tiyatro bölümünde Se Sevda Şener'den sonra e, mikrofona Füsun Akatlı'nın son öğrencilerinden olan başarılı tiyatro adamı, başarılı tiyatro yazarı, yönetmeni ve oyuncusu Yiğit Sertdemir e, geldi. E, Yiğit Sertdemir kendisini Füsun Akatlı'nın basılı olmayan bir eseri olarak değerlendirdikten sonra Hüsnü e, Akatlı ya öğrenci penceresinden e, yaklaşımlarını e, anlattı ve e, bu Hüsnü Akatlı'nın öğretmenliğinin ve ona bir bilge insan olarak yardımcı olmasının onun hayatında ve diğer öğrencinin hayatında neler değiştirdiğini bize anılarıyla yarı anılarıyla yarı e, yazdıklarıyla aktardı. E, Yiğit Sert Demir bu konuşmasında e, ağırlıkla duygusal işin duygusal tarafına ve anı tarafına yönelmiş olsa da aslında e, bir öğrenci bakışından bir öğretmen değerlendirmesi yaptı. Ve bu e, değerlendirmenin sonucunda bizim öğrendiğimiz şey de şu oldu. Bir öğretmenin öğrettikleri, özellikle Füsun Akatlı gibi bir hocanın öğrettikleri sadece derslerle sınırlı olmuyor. Şimdi Yiğit Demir'den Füsun Akatlı'yı birazcık dinleyeceğiz. Benim için, yani bizim için diye bundan sonra devam edeyim. Herhalde arkadaşlarım da adına konuşuyorum. Ee, çağının farkına varmak ve düşünmenin önemini anlamak için iki usta yol göstericidir. Benim açımdan seçkin Selvi ve Füsun Katlı. Mesele şuydu. Bence bir, yani müthiş bir şey. Hiçbir bilgi vermeden sizin bilgilenmenize sebep olurdu. Sizin bilgiyi almak yolunda çalışmanıza sebep olurdu. Yani işte şu şudur, x eşittir, y artı z gibi bir formülle değil. Sohbet ederken öyle bir ortam oluştururdu ki bir anda hocanızla aynı yerde olurdunuz. Yani hem sizin sıra arkadaşınız olurdu, hem de hocanız olurdu. Yani size kopya verebilirdi sınavda ama yazım hatanızdan dolayı puanda kırabilirdi yani. Bütün o aslında oyunculuk dersinde üzerimizden sıyrılmasını beklediğimiz o kabuklarımız, artistiklerimiz var ya, ben tiyatroyum falan... Onları hepsini böyle güzel güzel ayı ayırıp, böyle bizi böyle yere atıp atıp, suratımızı yere vurup vurup ve her kalktığımızda ne güzel düştüm diye, çok güzel dövdünüz diye gülmemizi de sağlayacak entelektüellikte, mizah gücünde en önemlisi bence çok komik bir kanındı Füsun Hoca, çok komikti yani, çok komikti. O yüzden yani bir entelektüel komik olabiliyormuş gibi bizim kuş yani o kadar başka bir pencereyle tanıttı ki bizi, müthiş bir bağ kurdu. Hem felsefeyle, hem edebiyatla, hem tiyatroyla, en önemlisi de Sevda söylediği gibi insanla. Yani biz Füsun Hoca'nın önderliğinde açılan o Yedidebe Üniversitesi'ndeki eğitim süremizin Füsun Hoca'yla geçen döneminde insan olma arayışında da beraber yolculuk ettik Füsun Hoca'yla. Benim için çok özel ve çok güzel bir program olduğunu e, söyleyerek hangi programı yaptığımızı hatırlatmak isterim. Bugün okuduğumuz şeylerin ikinci programı, bu ikinci programı 31 Mayıs günü yapılan, 31 Mayıs 2011 günü yapılan Füsun Akatlı'ya saygı sempozyumuna ayırdık. Füsun Akatlı'ya saygı sempozyumu 3 ana başlık altında yapıldı. Bu üç ana başlık felsefe, tiyatro ve edebiyat olarak belirlendi. Bu sempozyumun üçüncü bloğuna geçeceğiz. Ben size program boyunca sempozyumundaki e, konuşmaların bölümlerini aktarmaya çalıştım. Şimdi üçüncü bölüm olan üçüncü blok olan edebiyat bölümüyle e, devam edeceğiz. Fakat gerçekten bu yaptığımız programın benim için ayrı bir önemi olduğunu Füsun Akatlı'nın öğrencisi olmuş biri olarak benim için ayrı bir değeri olduğunu tekrar belirtmek isterim. Ayrıca bu sempozyumda emeği geçen, daha doğrusu bu sempozyumu yaratan kişi olan Zeynep Altok Akatlı'ya buradan sevgilerimi yollamak istiyorum. Evet, Zeynep Altok. Bu e, sempozyumu organize etti, yarattı, sunuculuğunu da yaptı, e, ev sahipliğini de yaptı. Tabii ki Zeynep Altıoka e, en çok yardımcı olan kurum Doğuş Üniversiteleri oldu. Buradan Doğuş Üniversitelerine de Füsun Akatlı'nın e, anısını yaşatmak adına, Füsun Akatlı'nın birikimini, aydın kişiliğini gelecek nesillere aktarmak adına bu büyük katkısını esirgemediği için Doğuş Üniversitesi'ne ve Doğuş Üniversitesi'nin yöneticilerine teşekkür etmek bizim bir borcumuz. Ee, dediğim gibi Füsun Akatlı'nın bir öğrencisi olarak o gün orada olmaktan büyük mutluluk duydum. Füsun Akatlı'nın bir öğrencisi olarak o günde orada bulunmuş birisi olarak bu programda ona özel bir yere ayırmamanın ayıp olacağını düşündüğümden ve birçok insanı da büyük güzelliklerden mahrum etmek olacağını düşündüğümden Bugünkü okuduğumuz şeyler programını füsuna katlıya ayırdık. Umarız siz de bundan faydalanıyorsunuz. Evet, füsuna katlı Sempozyumunun 3. bölümünde edebiyat konuşuldu. Kimdi konuklar? Doğan Hızlan'ın başkanlığında e, Tahsin Yücel, Selim İleri ve Ahmet Cemal. Fakat e, Ahmet Cemal bir operasyon geçirdiği için o gün aramızda olamadı. E, durumu da iyiymiş. Doğan Hızlan, Tahsin Yücel ve Selim İleri Füsun Akatlının edebiyatçı kişiliği üzerinde durarak bize çok önemli bilgiler, çok güzel anılar verdiler. Tayyip Füsun Akatlıyı sadece edebiyat ağında anlatmak gerçekten yetersiz. Çünkü Füsun'un edebiyatçılığı da denemeciliği eleştirmenliği de bir kültür bütünlüğü içinde, bir kültür dairesi içinde değerlendirmeli. Çünkü yazdığı eleştiriler ve denemelerde bunun bir kültürün parçası olduğunu ve edebiyat değil edebiyatla birlikte kültürün uzantıları nereye kadar giderse onlara da değinir ve edebiyatı kuşatan yazılar yazardı. Bir de Füsun'un gerek kitap dışı yazarında gerek e, kitapla ilgili, kişilerle, edebiyatçılarla ilgili yazılarında her zaman kesin olmayan ama buna karşılık saptamalarıyla, yorumlarıyla, değerlendirmeleriyle çok önemli yazılar yazan bir eleştirme olduğunu söylemeliyiz. Çünkü bence bir eleştirmenin en önemli yanı, bir ölçütler toplamını sahip olmasıdır. Füsun Akatlı da böyleydi. Başta da söylediğim gibi o ölçütler toplamının içinde felsefe vardı ve tiyatro vardı. Kültürün gittikçe popülerleşmesi yalınlıkla bayağılığın sılsırda olması konusunda epeyce yazı yazdı. Çünkü bu düşüş, bu yok oluş, bu bayağılık kültürün kışına yetişmemiz birden edebiyatın da bir çok satanlar mazumesi haline gelmesine sebep oluyordu. Evet, Doğan Hızlı'nın Füsun Akatlı ile ilgili söylediklerini dinledik. Şimdi sırada Tahsin Yücel var. Tahsin Yücel bildiğiniz gibi Türkiye'nin ve Türkçe'nin en önemli romancılarından, en önemli deneme yazarlarından biri. Tahsin Yücel, Füsun Akatlı'yı bir denemeci, bir edebiyatçı olarak anlattığı konuşmasıyla karşınızda. Ama bugün <gülüyor> okur kitlesi kendisini öncelikle özgün bir denemeci, usta bir yazın, eleştirmeni olarak bilmektedir. Benim edindiğim izlenime göre. Jean-Paul Sartre'ın ve Albert Camus'un yapıtlarının da ortaya koyduğu gibi yazın ile felsefe arasında derin bir yakınlık vardır. Her biri kendi yordamınca insanı, insan düşüncesini, insan edimlerini sorumlar ve yorumlar böylece felsefe ustasının eline düşünce yazına bu arada da deneme ve eleştiriye özgün bir boyut katar deneme ve eleştiri de aynı zamanda felsefe niteliği kazanabilir ne olursa olsun Füsun Atatlı'yı Çağdaş Türk yazınının en iyi denemecilerinden ve en iyi eleştirmenlerinden biri konumuna getiren başlıca etkenlerden birinin de felsefeyle içli dışlılığı olduğunu söyleyebiliriz. Denemelerinde öncelikle bir denemeci, eleştirilerinde Öncelikle bir eleştirmen olarak karşımıza çıkıyor, felsefeci yanını pek sezdirmiyorsa, bu durum her şeyden önce Füsun Akatlı'nın usta bir yazar olduğunun kanıtıdır. Roman yazarı ve Türkçenin önemli denemecilerinden biri olan Tahsin Yücel'den sonra sıra Selim İleri'ye geldi. Selim İleri, romancı kişiliğinin yanında, Füsun Akatlı'ya bir dost olarak da dokunmuş isimlerden biri. Yani Füsun Akatlı'yla sadece eleştirileri bağlamında tanışmış bir romancı değil. Füsun Akatlı'yı, arkadaşlığı ve Füsun Akatlı'nın eserleri arasında bir paralellik gözeterek bize anlattı. Bugünün dünyasından çok farklı bir dünyanın insanıydı. Edebiyat açısından Füsun Akatlı. Füsun o tarihlerde çok ıı, ısrarla, edebiyatın başka alanlarında yazı yazmasını e, rica etmiştim. Ama yazmadı Füsun. Sanıyorum ki o e, biraz da edebiyat insanlarına olan aşırı saygısından kaynaklanıyor. Bir yanıyla tabii ki Füsun Hakatlı ödünsüz bir eleştirmendi. Ama bir yanıyla da öyle sanıyorum ki hepimizin sevdiği eserler konusunda hiç cimrilik yapmadan, hiç pintilik yapmadan o eserleri başkalığıyla paylaşmayı adeta yazarın kendisiymişçesine tutkulu bir şekilde adeta savunarak kaleme getirdi yazılarını. Bir zaman bir şeyi dikte etmedi Füsun Akatlı eleştirel yazılarında. Ama aynı şekilde çoğu kez bizde rastlandığı gibi eleştirinin ille de olumsuz yönünü değil, o kez olumlu yönelini okurla paylaştı. Yazarın yerine kendini koyabilen bilir. işte ben olduğunu düşünüyorum ben. Ben her zaman yeni bir şey yazarken acaba Füsun ne diyecek? Beğenecek mi? Ee, nasıl düşünür bu yazdığım şey hakkında? Ne düşünür diye. Sürekli bir ömür boyu o kaygıyı taşıdım. Yani Füsun'un ille beğenmesini istedim. Sanki Onların çoğunu yani bir anlamda da Hüsun için yazıyormuş gibi bir isim vardı daima. Gerçekten yaşamımda en çok güvendiğim eleştirmen sanıyorum ki sevgili Hüsun Akatlı. Benim 1984 tarihli bir romanım var Yalancı Şafak. Hüsun bu kitabı beğenmedi, yazdı da beğenmediğini. Tabi yani tabağı belki bende ben beğenmedim diye biten Yine inanılmaz incelikte bir yazıydı. Ee, Yalan şafa 1984-2004 2010'da neredeyse kaç sene olmuş işte 30 seneye geliyor. Bir daha yayınlatmadım ben. Madem Füsun beğenmedi yayınlanmaması gerekiyor diye düşündüm. Sevgili dinleyicilerimiz okuduğumuz şeylerin ikinci programında bu programı bir Füsuna Katlı özel programı olarak yaptık. Benim için çok önemli ve güzel, aynı zamanda bilgi dolu ve müthiş eğlenceli bir çalışma oldu. Füsuna Katlı gibi bir değere e, duyarsız kalamazdık. Biz tabii ki okuduğumuz şeylerde kitap tanıtıyoruz ama e, zaten Füsuna Katlı demek kitap Füsuna Katlı demek yazı katlı demek felsefe demek olduğu için biz de duyarsız kalmadık 31 Mayıs 2011 günü yapılan füsuna katlı sempozyumu da bu çalışmamıza bir vesile olmuş oldu ee, Biz de bunu fırsat bilerek okuduğumuz şeylerin ikinci programını tamamen füsuna katlı için yapılan bu sempozyumu ayırdık programımızı Muharrir sitesinden dinleyebilirsiniz ve oraya yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Ayrıca korayonur at gmail.com adresine de e-mail'larınızı yollayabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.